Louisa May Alcott 1. Bölüm Joe halının üzerine uzanmış, ''Hediyesiz o Noel olur mu?'' diye söyleniyordu. Meg eskimiş giysilerine bakarak içini çekti ve ''Fakir olmak ne kötü'' dedi. Küçük emeği burnunu çekerek ''Bazı kızların bir sürü şeyi varken''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 Yerinden kalkmalı ve arka kısmını kimseye göstermemelisin. Elbisenin ön kısmı oldukça düzgün. Ben de saçıma yeni bir kurdele takmalıyım. Anneciğimden de ince iğnesine ödünç alabilirim. Yeni ayakkabılarım çok güzel. İstediğim kadar iyi olmasa da eldivenlerim değişimi görür. Benimkiler limonata dökülmüştü dedi Joe. Lekesi de çıkmamıştı. Yeni bir tane alamayacağıma göre eldiven takmam olur biter.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 Yakaya eleştirilen birkaç kasım patıydı. Her ikisi de iyi eldivenlerinin bir tekini ellerine geçirmişlerdi. Yüksek topuklu ayakkabılarını Meg'in ayağını kötü bir şekilde sıkıyorsa da bunu pek aldırdığı yoktu. John'un saçlarını tutan firketeler ise doğrudan doğruya başına saplanmış gibi geliyordu kıza. "Umarım çok iyi eğlenirsiniz çocuklar," dedi Bayan Mc. "Çok yemek yemeyin ve saat 11'de eve dönmüş olun."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 Çok iyi Bay Lawrence, teşekkürler. Yalnız ben bayan Match falan değilim. Ben Joe'yum. Ben de Bay Lawrence değilim öyleyse. Lorey. Lore Lawrence. Ne tuhaf bir isim bu böyle? Aslında adım Tudor'e dedi çocuk. Ama bu hoşuma gitmediği için beni Lore diye çağırmalarını istedim. Adımı ben de çok romantik bulurum ve hiç sevmem dedi Joe. Aslında Joe, Joseph'in kısaltılmışıdır.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 Ah keşke ben de onları görebilseydim dedi Joe. Hiç Paris'te bulundunuz mu diye sordu. Geçen kış orada geçirdik dedi Lore. Fransızca konuşabiliyor musunuz peki? Bu de başka bir dilde konuşmamıza izin verilmez. Bir şeyler söyleyin lütfen dedi Joe heyecanla. Fransızca okuyabiliyorum ama yazamıyorum. Bunun üzerine Kenno Maset Jean de Mozeleli Ponto de Fojeli dedi Lore. Ne güzel konuşuyorsunuz böyle diye bağırdı Joe. Durun bakayım galiba şöyle dediniz. Şu güzel ayakkabıları giymiş genç bayan da kim? Queen Bomojeli. Kız kardeşim Margaret diye yanıtladı Joe. Onu sevimli buluyor musunuz diye sordu ona. Evet dedi Lore bana Almanları hatırlatıyor. Çok sessiz ve genç duruyor.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 Joe nazik ve yaşlı bir beyefendi olan eniştesini çok iyi hatırlıyordu. Match enişte sağ iken Joe onun kalın ciltli kitapları ile oynar, tren yolları köprüler yapardı. Match enişte, Latince kitaplarındaki garip resimleri Joe'ya gösterir, bunlara bakarak çok güzel hikayeler anlatırdı. Bay Match Joe'ya sokakta ne zaman rastlasa ona mutlaka zencefilli çörek alırdı.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 Sen de gel yanıma otur dedi Lori. Ortalığı derle topla görmek onu çok sevindirmişti. Şimdi söyle bakalım dedi Joe. Seni eğlendirmek için ne yapmalıyım? Lori kafasını küçük kitaplığına çevirip raflardaki kitaplarına sevgiyle baktı. Sağ ol dedi. Ben bütün bunları çoktan okudum. Oturup konuşmayı tercih ederim. Sen bilirsin dedi Joe. Ama seni önceden uyarmalıyım.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 Amy Match okula tam 24 tane limon şekeri getirmişti ve bunu arkadaşlarına dağıtacaktı. Sınıftaki kızların bütün ilgisi birden ona yönelmişti. Katie Brown, Amy'i hemen doğum günü partisine davet etti. Mary Kingless ders sonuna kadar saatini Amy'nin takmasına kadar izin verdi. Jenny Snow da en zor matematik probleminin cevaplarını Amy'ye vermeyi teklif etti.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 8. Bölüm Bir cumartesi günü Amy ablalarının odasına girdiğinde kızların dışarıya çıkmak üzere hazırlandıklarını gördü ve merakla ''Nereye gidiyorsunuz?'' diye sordu. ''Seni ilgilendirmez'' dedi Joel sertçe. Küçük kızlar durmadan soru sormamalı. Amy onun bu sözlerine çok bozulmuştu. Ne yapıp edip gidecekleri yeri öğrenmeye karar verdi.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 dedimek. Bana çok zevk alırmışım gibi geliyor. Aylaklığın şerifini içelim dedi Joe limonata bardağını havada sallayarak. Tabii bu arada bütün limonata ortalığı saçılmıştı. Ertesi gün Mek gerçekten saat 10'a kadar ortalıkta görünmedi. Sonunda kalkıp tek başına kahvaltıya oturduğu zaman o da ona çok ıssız ve dağınık göründü. Joe vazalara çiçek koymamış, Betty ortalığı toplamamıştı.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 Diğer tekini bahçede düşürmedin ya. Hayır, orada sadece bir tane olduğundan eminim. Her neyse, belki diğerteki de bulunur. Benim mektubum Almanca bir şarkının sözlerinin çevirisi, dedi Mac. Bu Lori'nin el yazısına benzemediğine göre sanırım Bay Brock yazmış. Bu mektuplar da Joe'ya gelmiş, dedi Beth. Joe'nun mektuplarının ilki annesindendi. Sevgili kızım,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 Bay Brock ve Mac de kendi aralarında konuşmaya başlamışlardı. Grace bir ara Amy'e ata binmeyi sever misin diye sordu. Bayılırım. Eskiden atımız vardı. Mac ablam binerdi. Ama artık at besleyemiyoruz. Sadece elin triyimiz var. O nedir? Eşek mi? diye sordu Grace merakla. Hayır hayır dedi Emmy. Joe da ben de atlara bayılırdık. Artık atımız yok ama hala eğerimiz var.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 Lori şaşırarak, neden gülüyorsun diye sordu. Sen yine bir şeyler karıştırıyorsun belli ki. Sen öyleysen, peki sizin o bilardo salonunda ne işiniz vardı bakalım? Bir kere orası bilardo salonu değil, spor salonu. Ben de orada eskirim dersi alıyorum. Buna sevindim işte. Niçin? Bana da öğretebilirsin de ondan. Hamlet'i e oynadığım zaman sen de Lertes olursun. Belki birlikte diyalo yaparız.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 ''Saçlarım!'' diye hışkırıklara boğuldu co. Mac hemen kardeşinin yanına giderek ona sarıldı. ''Aslında hiç pişman değilim.'' dedi co. ''Yarın yine aynı şeyi yapmam gerekirse hiç tereddüt etmem ama içimdeki küçük bencil co ağlamayı bir türlü kesmiyor. Senin uyuduğunu sanıyordum. Neden uyanıksın?'' ''Çok endişeliyim. Uyuyamıyorum.'' ''Güzel bir şeyler düşünmeye çalış.''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 Büyük sandık taşlıkta duruyordu. Annelerinin şapkası ile mantosu da divanın üzerine bırakılmıştı. Bayan Mech kendini zorlayarak kahvaltı etmeye çalışıyordu. Uykusuzluktan yüzü solmuş, perişan bir hale gelmişti. Kimse konuşmuyordu. Arabanın gelmesini bekliyorlardı. Bayan Mech gülümseyerek kızlarına cesaret vermeye çalıştı. Sizi Hanna ve Bay emanet ediyorum, dedi.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 Onun için her iki kelimeyi de buraya yazıyorum. Artık siz hangisini seçerseniz. Meg bana çok iyi davranıyor. Her gece reçel yememe izin veriyor. Joe bunun bana çok iyi geldiğini, beni tatlı huylu yaptığını söylüyor. Yalnız bu aralar Lori'ye kızıyorum. Koskoca bir genç kız olduğumu gördüğü halde bana seslenirken hala ufaklık diyor. Hattie King gibi mersi ya da bonjour dediğim zamanda Fransızcayı çabuk çabuk konuşmaya başlayarak benimle alay ediyor. Mavi elbisemin kolları adam akıllı eridi. Mac ona yeni kolluklar taktı ama rengi pek uymadı. Benim neşem kaçtıysa da mızmızlanmadım. Sıkıntılara göğüs germeyi öğreniyorum. Yanlış keşke Hannah benim önlüklerimi kolalarken kolayı biraz daha bol kullansa. Olmaz mı yani? Soru işareti ne güzel yaptım değil mi? Mac benim imamın çok bozuk olduğunu söylüyor.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 Babalarının sağlığının iyiye gittiğini öğrendikleri için moralleri yerine gelmişti. Bayan Mac gideli on gün olmuştu. Mac bugün Hummel'lara sen gider misin diye sordu. Biliyorsun annem onları unutmamamızı tembih etmişti. Mac sallanan sandalyeye kurulmuş hafif hafif sallanarak dikişini dikiyordu. Bugün gidemem çok yorgunum dedi. Mac sen gider misin Joe diye sordu bu kez dışarısı çok rüzgarlı ben de nezleyim. İyileştiğini sanıyordum. Lori ile gezecek kadar iyileştim ama Hamillara gidecek kadar değil. Aslında bu söylediğinden kendisi de utanmıştı. "Neden sen gitmiyorsun Beth?" diye sordu Mac. "Ben her gün gidiyorum. Yalnız küçük bebekleri çok hasta ve ne yapmam gerektiğini pek bilemiyorum." Bayan Hamill işe gidince bebeğe lokatın bakıyor ama bebeğin hastalığı gün geçtikçe ilerledi.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 Ağlama canım. Sen ne yaptın peki? Bayan Hamill gelene kadar bebeği kucağımda tuttum. Doktor Banks bebeğin ölmüş olduğunu söyledikten sonra Henry ile Minna'yı da etti. Boğazlarına baktı ve annelerine kızıl olmuş bunlar. Beni niye daha önce çağırmadınız diye çıkıştı. Bayan Hamill çok fakir oldukları için bebeği kendisinin tedavi etmeye çalıştığını söyledi.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 Ne zamandır almak istediği Undi ile Sintram adlı kitaba vurarak. Emide vermiş olduğu yaldız çerçeveli küçük resme bakarak ''Ben de çok mutluyum'' diye haykırdı. Meg ilk ipekli giysisinin gümüş gibi kıvrımlarını okşayarak ''Ben de, ben de'' diye bağırdı. Bu elbiseyi Bay Lorenzi ona zorla hediye etmişti.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 İşte birden Mac de bu duyguya kapıldı. Ellerini geri çekerek ciddi bir sesle ''Ben bir şey öğrenmek istemiyorum.'' dedi. ''Lütfen şimdi buradan gidin ve beni rahat bırakın.'' Mac'i daha önce hiç böyle görmemiş olan zavallı John Brock şaşkına dönmüştü. Mac kapıya doğru yürümeye başlamıştı. John hemen arkasından koşarak ''Doğru mu söylüyorsun Mac?'' diye sordu. ''Evet doğru söylüyorum.''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 Son